İtibar haber Dünyada bir aşık vardır Bir de maaşık vardır İkisinin arasında bir aşk vardır Başka bir şey yoktur Dünya sadece ve sadece Üç harften ibarettir O da aşktır. Kimisi hakikaten Layık olan bir yere aşıktır Kimisi layık olmayan bir yere aşıktır Biz istiyoruz ki Cenab-ı Celle Celaluhu ne sevilmeye layıksa bizi Cenab-ı Celle celal ona aşık eylesin, ondan bizi ayırmasın diyoruz. Müslümanın sevgilisi, Müslümanın maşhuku, Allah Celle Celaluhu ve Cenab-ı Celle Celal-u'nun sevgisini sembolize eden, temsil eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve onun izinden gidenlerdir. Bize gelse de, gelmese de, hoş gelse de, gelmese de, hakikat bundan ibarettir. Boşuna zaman kaybetmeyelim, boşuna zaman kaybetmeyelim, boşuna zaman kaybetmeyelim. Bizim için Allah'tan başka, Muhammed Mustafa'dan başka alternatif yoktur. İmkanımız olsa da, böyle bir genç kızın dantel işlemesi gibi, kaneviçe işlemesi gibi ilmek ilmek, Allah Celle Celalü ve Muhammed Mustafa'yı incelesek, dinin mi İslam'a İslam'ı bir tetkik etsek ama ama ama haniye ömür, haniye vakit. Onun için bazı şeyleri böyle gözümüzle görüyor, elimizle tutuyor kuvvetinde anlayamıyorsak da inanmak bizim için gene işi bitirir Allah'ın izniyle. Onun için itikat ve iman son derece mühimdir. Birimiz acile kaldırırsak, ani bir rahatsızlıkla bir acile kaldırırsak, doktor bize ne söylerse hiç itirazımız olmuyor. Hatta keseceğim elini ayağına dese itiraz yok. Hatta derhal ameliyat dese hiç itiraz yoktur. Hangi hasta doktora demiştir ki peki şu benim maruz kalmış olduğum hastalığı enine boyuna bana bir anlat, ilaçlarını bana bir anlat. İlaçlarının kimyasal terkibi nedir? Bunu bana anlat A'dan Z'ye. Önce bana birkaç gün şu işi bir anlat da ondan sonra ben güveneyim senin tedavine vesaire. Böyle diyen bir hasta oldu mu dünyada şimdiye gel gelinceye kadar? Yoktur. Yoktur. Hasta, hasta sadece ve sadece doktorun teşhisine güvenmekle yetiniyor. Velev ki doktorun vermiş olduğu reçete, velev ki onun vermiş olduğu reçete ve tedavi yanlış bile olsa, ha doktor mu bu, İsmi'nin başında DR var mı, tamamdır diyor. Öylesi yanlış da olsa, hatta ameliyat eğer ölümle neticelense davacı olmasın diye imza dayı alıyorlar, o da veriyor rahatlıkla. Niye? İnanıyor ki bu doktorun tedavisi bana yarayacak. Ne hikmetse işte insan ama cehaletten ama gafletten, bazen, bazen, bazen diyeceğim ama artık şimdi devamlı gibi oldu. Böyle birkaç tane gariban Müslüman müstesna genelde sanki Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinde şüphe varmış gibi. Sanki onlar e, bir gelenek söylüyormuş gibi, eh yani yatarsa kafama yaparım, yatmazsa kaf, yapma, yapmam gibi bir anlayışla insanlar bugün Cenab-ı Hakk'ı da zayi etti, Resul-i Eklem'i de zayi etti, Kur'an-ı Kerim'i de zayi Çok efendim, çok çarpık bir mantıra sahip olduk maalesef, o bakımdan. O bakımdan, o bakımdan insan, insan eğer Allah seviyorsa, eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsa, bu sevginin de bedelini mutlaka ödemeli. Önce aşk noktasında bir anlaşalım. Allah ve Muhammed Mustafa ya aşkımız var mı yok mu? Eğer var diyorsak, var diyorsak ve ardından da bu aşkın gereğini <gülüyor> inşallah. İkisinden yani efendim, he hocam biz öyle dediğin gibiyiz deyip de öbür taraftan yamuk yapıyorsak o zaman hiç konuşmayalım. Ne bugün, ne yarın, ne ondan sonra vesaire. Ama buraya geldiğimize göre demek ki Allah Celle Celaluhu, demek ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz demektir bu. Öyleyse, öyleyse şu halin ve buna benzer Hallerimizin devamı şarttır, şarttır, şarttır. Ejdadımız zamanında yeniçerilerde evlenme adeti falan filan yoktu. Adam evlenmiyordu. E niye evlenmiyorsun ya evlen? Yok baba diyordu ya ben niye evleneyim ki? Adam öyle bir duygu ile ki, ben Allah ve Resulü için çalışacağım, mücadele edeceğim, attan inmeyeceğim, elim kılıçtan kalkmayacak. Dolayısıyla ben cepheye gittiğim zaman bir daha karıyı düşünemem ben. Bir daha arkadaşıcıkları düşünemem ben. Vay işte şudur budur bilmem ne ne olacak evin hali, anamın babamın hali vesaire falan. Düşünemem ben. Ben cepheye gittiğim zaman gözüme hep önde olacak. Beni Allah ve Resul'ün mücadelesinden ayrı bırakacak bir girişime ben yanaşmam derlerdi. Bu din bize bu fedakarlıklarla intikal etti. Yani buradan şunu anlama, evlenmeyelim hocam vesaire. O demek değil ama bak aşk kafaya vurduğu zaman insanlara neler yaptırıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kudyce Sirron buyurduğu gibi, aşk insanın kafasına vurduğu zaman insan mümin miyim, kafir miyim onu bile anlamaz diyor. Aşkın böyle bir yangını vardır. Aşk dünyada en büyük sermayedir. Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama, ama bu sermaye, bu nimet yerinde gereği gibi kullanılırsa onun yaptığını hiçbir şey yapmaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Yine Mevlana Celalettin Ruhmi Kuddisesi Ruhm buyurdu gibi. Aşk artı sabır eşittir zafer. Eğer benden bir nasihat istiyorsan, gerçi öyle nasihat değilim ama... Ee, öğrendiklerim, bildiklerim, okuduklarımın yani formülü budur. Eğer dava adamıysan, dava da Allah için bir şey yapma, bir mücadele verme, bir efor ortaya koyma. düşüncesindeysen aşk artı sabır eşittir zafer. Hayat tamamen bu formüle kitlenmiştir. Burada eğer kendimizi bulabiliyorsak bizi durduracak hiçbir şey yoktur. Dava adamı iş yapmaya, iş yapmaya gönül koymuş olan bir insanı davası için, davası için ölümü göze alan bir insanı Allah'tan başka durduracak hiçbir kuvvet yoktur. Eğer davam Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise peki ben onlar için mübarek dinini beni İslam'ın, İhya ve ikamesi eğer benim davam ise ben bunlar için eğer ölümü göze aldıysam, ölümü göze aldıysam beni durduracak hiçbir güç yoktur. Hiçbir kuvvet yoktur. Bu ayakta kalmanın yegane formülüdür bu. Eğer maldan candan vazgeçemeyecek kadar fakir isem o zaman ben dava adamı değilim ben. Ben olsam malım en fazla deva adamı olurum. Deveyi otlatıyorum niye? Hayvanı sağmak için, eti için vesaire. Eğer dava adamı değilsem buna rağmen yine Allah peygamber diyorum ama çalışmaya geldiğim bir şey yoksa o zaman ben, benim Müslümanlığım İslamiyet'ten rant gözetmek içindir. Müslüman gözüküyorum niye? Peki karım var, maddi karım var demektir. Bana bak İslamiyet deve değil tamam mı? İslamiyet inek değil, öküz değil, affedersiniz. Ona göre insan durduğu yere, insan durduğu yere, insan durduğu yere iyi tayin etmeli. Hangi noktada nöbet tuttuğunun farkında olmalı. Herkes görevlidir. Herkes vazifelidir. Bu iş sadece hacının hocanın işi değil. Korkunç bir adam kıtlığı var şu an. İslam'a böyle gözünü budaktan esirgemeyen, böyle affedersiz militanvari, şey Şamil misali, İmam Rabbani Kuddesirru misali, bu davada gözünü budaktan esirgemeyecek kadar gözüpek insanlara ne kadar da ihtiyacımız var. Bak ki bizim gibi acizlere, aciz oğlu acizlere vaat etmek düştü. Dünyana sonu geldi. Allah Celle o, muhtaç olduğumuz insanlara bizi en tez zamanda ihsan eylesin. Yoksa bu dini mübini İslam'ın riskini kaldırmaya peki çilesini omuzlamaya bizim takatımız yetmez. Bu din çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok çok güçlü insanlar istiyor. Bugün mesela ordu özel bir okul kurmuştur. Bu özel okulda çocuk 6 yaşında alınıyor. Ondan sonra 30 sene sonraki, 40 sene sonraki or generallerin yetişmesine bu okul efendim öncülük edecek. Yani birileri bak ne yapıyor? 30 yıl sonra, 40 yıl sonra ordunun kilit noktalarına gelecek olan adamların yetişmesi için ne mesailere girişiyor. Yani herkes, herkes İnandığı istikamette adamını ve elemanını yetiştirmek için bütün varını yoğunu bu uğra sarf ediyor. E bu dinimi mübini İslam peki Allah nizamı Muhammed Mustafa hepimizin muhtaç olmuş olduğu yegane, bir dinimi mübini İslam. İhtiyaç maddesi, ihtiyaç maddesi, ihtiyaç maddesi din sadece hocanın ihtiyacı değil. Sadece erkeklerin ihtiyacı veya sadece kadınların veya sadece müstazafların ezilmiş olan fakir fukaranın ihtiyacı değil. Herkesin ihtiyacı. Hatta o kadar diyeyim ki hayvanların bile ihtiyacı. Niye İslamiyet yaşarsa Allahü Teala yüzümüze bakacak. Verdiği nimetlerden hayvanlar da istifade edecek. Öyleyse öyleyse nasıl ki suya, suya hepimizin ihtiyacı vardır. Havaya hepimizin ihtiyacı vardır. E, Toprağımızın ihtiyacı vardır. Dini mübini İslam da aynı özelliğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarından hepimiz istifade ediyoruz. Şu memleketin nimetlerinden hepimiz istifade ediyoruz. Öyleyse herkes askere gidecek. Herkes silah altına girecek. Eğer bir seferberlik söz konusu olursa, kadın, erkek ne var ne yok A'dan Z'ye, herkes cepheye, herkes savaşın kazanılması için mutlaka görev başına marş marş allah Teala bazı insanlara özel nimetler vermiştir. Cenab-ı Celle Celal bazı nimetleri ise herkese yöneliktir. Allahü u Teala'nın sana vermiş olduğu özel nimete korumakta sen kendin çalış. Hani gözünü koru. İşte saçını başını korursun vesaire. Veya çoluk çocuğunu korursun. Eyvallah. Ama Mevla'nın bazı nimetleri vardır. Bunlar dikişi özel değil bunlar. Bunlar bütün insanlara özeldir. Öyleyse öyleyse Diyelim mesela para. Para senindir. Bunu korumakta sen görevlisin. Ben görevli değilim ki. Araba senin. Eee bu arabayı sen muhafaza edeceksin. Herkes senin arabanı korumakla mükellef değil ki. Sorun değil ki. Ha, bazı nimetler böyle gidiyor. Fakat bazı nimetler ise özel değil. Geneldir. Herkese yöneliktir. Öyleyse herkes o noktada seferberlik halindedir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. Üç saat önce bir kitaba bakıyordum da diyor ki Abdullah bin Abbas radıyallahu anhü, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu son zamanlarına doğru son zamanlarına doğru gözlerini kaybetti diyor. Göz artık görmüyor. Göz artık görmüyor. Fakat fakat kalp gözüyle diyor okurduğu kal gözüyle dinlerdi. Kal gözüyle insanlara sormuş olduğu sorulara efendim cevap verirdi. Yani iş yapacak olan adam için alternatif çok, çok, çok. Benim bir kolum yok ondan sonra. Ben tek kolla ne yapabilirim vesaire. Ben sana bir şey anlatayım. Japonya'da, Japonya'da <gülüyor> Suzuki'nin efendim adında bir çocuk. Sol kolu kopmuş çocuğun. Babası alıyor bunu getiriyor tekvanda kursuna. Oğlum efendim tekvanda karate kursuna vereyim de tekvanda karate öğrensin diye. Gidiyor hocaya diyor ki, hoca diyor bu çocuğu diyor işte tekvanda kursuna yazdırmak istiyorum diyor. Bunu yetiştirir misin diyor. Çocuğun umudu yok çünkü tekvando da iki kolun çalışması lazım. Hoca biraz düşünüyor düşünüyor, diyor ki tamam diyor oldu, yarın şu şu malzemeleri tamamla bu çocuğu getir diyor. Baba çocuğunu getiriyor, tekvanda antrenörüne teslim ediyor. Çocuk başlıyor eğitim yapmaya ve hoca ona bir hareketi öğretiyor sürekli, artık nasıl bir hareketse bir hareket ona sürekli yapıyor. Çocuk öğreniyor onu. Diyor ki bak diyor şimdi diyor sen bu hareketi bir ay devamlı yapacaksın diyor. Bir ay devamlı yapacaksın diyor. Peki hocam diyor. Sürekli her gün şu kadar saat aynı hareketi yapıyor. Aynı hareketi yapıyor. Geliyor. Hoca göster bakayım nasıl bir hareket. Şöyle tamam. Şimdi devam et diyor. Altı, altı ay diyor aynı hareketi yapmaya devam edeceksin. İyi dikkat et bak. Kimse mazul değil ona göre. Altay ay devam ediyor peki. Geliyor. Hoca neyse soruyor yap bakayım diyor. Yapıyor. Peki şimdi bir yıl daha devam et bakayım diyor. Artık çocuğa günah geldi neredeyse. E hocam diyor işte yapıyorum vesaire falan filan. Oğlum sen beni dinle. Babası da şüpheleniyor tabi. Kursa da vardı, fakat devamlı bir hareket yapıyor bu çocuk. Sonra hocası iki yıl devam et diyor. Üç yıl devam et. Çocuğa peki 10 yıl aynı hareketi yaptırıyor. Antrenör. Çocuğa diyor ki, şimdi oğlum sen şampiyon olarak katılacaksın diyor. Hocam ne diyorsun sen diyor. Oğlum sen şimdi şampiyon olarak katılacaksın diyor. Taekwondo şampiyonlarına. Çocuk hık mı dediyse de hocasının deliliği kabul ediyor. Peki diyor. Ve çocuk çıkıyor neyse mindere. Okuda seyircinin önünde. Sadece o harekette dövüşüyor. Ve o çocuk hareketi yapıyor daha ilk anda ilk anda birkaç saniye içerisinde karşıtaki adamı, yani box taahhütlenmek alt ediyor ve çocuk galip geliyor. Sonra peki çocuğa diyor ki aynı hareketi yapmaya devam diyorum diyor çünkü biraz da heveslendi. İkinci araya bir şampiyon hazırlanıyor ve işte peki küçük efendim yani o hareketle ani o hareketle yine efendim şeyi kazanıyor şampiyonayı kazanıyor. Derken 3, 4, 5 ve çocuk finale kalıyor. Kim yenerse o siklette o kiloda Japonya tekvando şampiyonu olacak. Ve karşısına 20 yıllık 25 yıllık bir tekvando antrenörü çıkıyor. Kim kimi yenerse ki bu adamın hiç mağlubiyeti yok. O tek kollu çocuğa rakip olan delikanlı rakip olan antrenörün hiç mağlubiyeti yok. Ve çocuğun gözü korkuyor ama Madem ki hocam dedi diyor. Neyse mağlubiyet de en azından bir ikinciliktir. Ve çıkıyor ondan sonra aynı hareketle o Japonya'daki efendim yani milli e, tekvando şampiyonunda mağlup ediyor. Ve çocuk ondan sonra Japonya'da tekvando şampiyonu oluyor. Sonra bu işin sırrını öğrenmek için, öğrenmek için e, hocasına diyor. Hocam diyor bu ne iştir diyor. Bu mümkün değil diyor. Benim iki elle dövüşmem gerekirken tek elle tek manda yaptım ve ben şampiyon oldum. Bu işin sırrı nedir? Bak anlatayım sana diyor. Şimdi diyor anlatma vakti geldi diyor. Hep bana diyordum ben tek kollarla savaşsam mesela. Ben sana cevap vermedim ama şimdi sorunun cevabını verme zamanı geldi diyor. Bak diyor o sana öğrettiği hareket var ya. O hareketin yapılması için iki el lazım diyor. Aslında iki el lazım, iki el lazım, iki el lazım diyor. Fakat senin tek elin var diyor. Şimdi o hareketin yanınıza, o hareketin peki sonuç vermesi için iki kollu olmak lazım dedi. Fakat ben sana, ben sana iki kollu i̇ki yapacak olan hareketi tek kolla yapacak efendim bir şekilde ben seni yetiştiririm dedi. Şimdi karşıdaki adamın dedi, karşıdaki adamın dedi, Efendim e, sana bir eliyle e, vurmak e, vurup eten öbür e, eliyle sol kolunu çekmesi lazım ki dedi yani bu hareket dedi diskalifiye olsun sen sadece sağ elini kullandın adam sana vuracak vurması için senin sol elini çekmesi lazım sol el olmayınca olmayınca olmayınca adam o hareketin karşılık hareket sana yapamaz. Yapamayınca sen o hareketi o harekette çok dahağust olduğu için karşı kadın mağlubetindir. Hayatta iş yapmanın çok yolları vardır. Hayatta iş yapmanın çok yolları vardır. Hayatta iş yapmanın çok yolları vardır. Yani bir iş diyelim mesela bir türlü olamıyorsa bir başka türlü olabilme özelliği de vardır bir yere diyelim 20 adımla gidiliyorsa diyelim 20 adım gidemiyorsan diyelim 30 adım kullanırsın gene gidersin yani iş yapacak olan insana alternatif Allah'ın izniyle çok dolu yeter ki yeter ki insan da olsun insan da sabır olsun az kardeşlerim bir noktaya temas etmekte fayda var şimdi biz ne kadar böyle diyelim affedersiniz isabetli konuşacak konuşalım. Veyahut sen ne kadar kitap okursan oku, ne kadar hacca gidersen git, ne kadar Kabe'yi görürsen gör, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahharası'nı ne kadar ziyade et, peki ne kadar camiye gidersen git, saysa bildiğin kadar, ne kadar dini yaşasan da, Bak bir nokta var, bu nokta eğer, bu nokta eğer halledilmezse yapılan bu tüm ibadat, o taatın bize hiçbir faydası yok. Ve netice vermeyecek o. Nedir o? Şimdi hepimizin malumu olduğu üzere, biz yani bizim üzerimizden çok dozerler geçti. Biz çok büyük katliamlara maruz kaldık, çok büyük gitme ve katmalara maruz kaldık. Yani bir hırsız düşün eve girdi, ne var ne yok hepsini aldı götürdü. Biz son 100 yıl içerisinde, son 120 yıl içerisinde böyle bir yağmaya maruz kaldık. Bizim efendim yani çalınmayan, yedik yedik aranmayan, çarçur edilmeyen bir tane mukaddes değerimiz doğru dürüst kalmadı. Kalmadı, kalmadı. Önce bir durum tespiti yapalım ve neticede kafamızda, kalbimizde sanki değiştirildi sanki değiştirdi, belki bazen diyecek ki hocam sankisi bile fazla doğrudur. Kafa ve kalbimiz muazzam bir erasyona ve heyelana maruz kaldı. Neticede, neticede İslamiyet'in anlaşılmasını, Allah'ın Resulü Kur'an anlaşılmasını, evet. sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan akıl bizden gitti. Bu aletler bizden alındı. Biz kıymetini bilmeyince, bu aletleri bizden aldılar. Bize başka bir akıl, bize başka bir anlayış pompalandı. Ve o anlayışla biz bugün peki İslamiyet'i öğrenmeye çalışırsak ki birçokları o kafayla çalışıyor. Bu efendim dini mi dini İslam'ın anlatılması, bilmem izah edilmesi vesaire bize fayda vermeyecektir. Bugün hepimizin malumu olduğu üzere Avrupa ile bir entegrasyon var. Hele bir işte Avrupa Birliği sendromu var, bir gelişimi var vesaire. Her konuda batılı gibi olmak şartıyla yani sizi kabul ederiz diyorlar. Belki yarın efendim yani kimliğimizi dahi değiştirecekler ki tabutların bile değiştirilmesini istiyorlar. Tabutların yani köşeleri birleştirildiği zaman haç işaret olacak diyorlar. Sizin tabutların ön tarafı böyle masanın ucu gibi böyle düz ve böyle geliyorsun tabutlarınız. Öyle olmayacak. Böyle diyelim ki şöyle, sivri şöyle, ondan sonra böyle. Köşeleri birleştiğin zaman haç çıkıyor. Eee mezarlarınız peki sizin böyle e, dairevari oluyor. Ya, öyle değil. Bizim gibi olacak, dümdüz olacak vesaire. Buralara varıncaya kadar, hatta hatta tuvaletlere varıncaya kadar, daha da ötesine varıncaya kadar böyle olursanız, böyle olursanız o zaman işte biz sizi kabul edeceğiz. Şu an böyle korkunç bir tehditle bir yayılım ateşiyle karşı karşıyayız. Din anlayışınız bizim din anlayışı gibi olacak. Yani senin anlayacağın şimdi bu son yüzyıl içerisinde öyle bir yapılanma var ki, öyle bir sistematik ve düzenli bir e, organizasyon uygulanıyor ki, ve neticede papaza endeksli bir hoca imajı geliştiriliyor. Kiliseye endeksli bir cami anlayışı geliştiriliyor. Biri Hristiyan endeksli bir Müslüman tipi geliştiriliyor. Peki ondan bir Hristiyan toplumuna endeksli bir Müslüman cemiyeti de toplum efendim anlayışı geliştiriliyor. Bireysel bazda İslamiyet vicdanlara hapsediliyor toplumsal bazda İslamiyet camiye hapsediliyor. dinin bağlayıcılığı yoktur. Ve sonunda ne diyorlar? Bayt İslam. Yani ne? Sadece inanıyorsun ama sokağa çıktığında nefsince bildiğince istediğin gibi yaşa. Mantığına dayalı Light İslam. televizyonlarda uydurup bir takım yani profesörleri çıkartıp da efendim milletin kafasını ve kalbini Allah bullak yapmanan kemal felsefesi budur. Temel felsefesi Bodor. Temel felsefesi Bodor. Hizmetmiş, hizmetmiş. Geç bunları sen. Geç, geç, geç, geç. Adamın bir saatlik böyle efendim bir çirke programı 2000 dolar. O aldığı paraya bakıyor. Sat dini aldılarını köşeye dön. Pitonundan sonra Zekeriyaköy'de, köyde açarken de 2 milyon dolara aldı yazlık, gel keyfim gel vesaire. Adamın başka işi yok da sana din şey yapacak, öğretecek vesaire. Herkes bu aldına bakıyor. Şimdi Özellikle medyanın efendim bu menfi, menfi hareketi neticesinde birçok masum ve mazlum Müslümanımızın da din anlayışı değiştirilmiştir, değiştirilmiştir, değiştirilmiştir. Yani bu e, menfi çalışmaların neticesi şu olmuştur, din, din her şeyden bir şeydir, her şeyden bir şeydir, her şeyden bir şeydir, din her şey değildir. Halbuki İslamiyet'te halbuki İslamiyette Allah'ın kanununda din her şeydir. Din her şeydir. Din her şeydir. Her şeyden bir şey değildir. Her şeyden bir şey değildir. Efendim kimisi camiye gider orada eğlenir takılır. Kimisi diskoteye gider vesaire falan filan şudur budur. Yok benim dinimde böyle bir anlayış yoktur. Müslümansa artık caminin alternatifi bitmiştir. Eskiden cami yerleşim bölgelerin en hakim yerinde yapılırdı. Ve bütün sokaklar camiye çıkacak şekilde e, döşenirdi. Bak şimdi İslam'ın sokaklarına hepsi Fatih Camisi'ne çıkıyor. Yani Fatih mıntıkasında. Aa, şimdi yeni efendim yani yerleşim ve imar planlarında ise cami kalmıştır. Bir de senin anlayacağın vesaire. Gelen gelir oraya. Ulan cami tavarına mı vicdansız? Şimdi bu kafa ama bilinçli ama bilinçsiz tamam mı yani din her şey değil her şeyden bir şeydir kafası var ya gün geçtikçe gelişiyor bu gün geçti gelişiyor ben o kafaya sahip olduğum müddetçe sana ben ne kadar vaaz etsem de vaaz etsem de vaaz etsem de din belli insanların hobisi zevkidir vesaire herkesi bağlamaz Aha ben gidiyorum camiye torunum sen de git sitat yeme vesaire falan filan. böyle bir anlayışa sahip kılınmaya çalışılıyoruz onun için karşı taraf o kadar da bizden yürümüyor ama uyanmayan da yok değil elhamdülillah uyanan da elhamdülillah öbür tarafa nispetle azalmakla birlikte gene var. İşte o uyananlardan ürkülüyor. Onun için Müslümanlar sürekli rahatsız ediliyor. Din tabi her şeydir. Niye? Dünyada bir defa ne olursa ne yaparsan yap. Önce huzur lazım kardeşim. Önce huzur lazım. Huzur olmadan, yani iç huzuru olmadan hiçbir işi yapmanın imkanı ve ihtimali yoktur. Önce huzur. İster dünya işi olsun, ister ayrı iş olsun. Her şey huzura bağlıdır. Para kazanacaksın. Eğer yüreğin içinde bir rahatsızlık var ise, kafan karma karışık ise, sıkıntıda isen peki nasıl çalışacaksın? Nasıl para kazanacaksın peki? Nasıl araba kullanacaksın? Önce kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. <gülüyor> Cenab-ı Celle Celaluhu da ayetinde "Elen bize girirler, takma in-nul kulub. Kullarım sizin kalbiniz Sadece ve sadece Beni anmakla Beni hatırlamakla Beni dikkate almakla huzur bulur Düzel arabaya mazot koyacaksın Benzinli arabaya benzin koyacaksın Seni eğer Allah yarattıysa Senin peki huzurunda Kaynağın ne olduğunu söylemek Ona vazifedir Ona göre graf edersiniz Allah bunu yapıyor e Yaptığı da budur. Huzurun kaynağı dindir o huzur elde ettikten sonra sen yani kafan kalbin yerinde işte yaparsın, para da kazanırsın, arabanla rahat kullanırsın, yatağına yattığın zamanında rahat uyursun. oho neler olur neler neler olur ne değil mi? Şimdi buradan girdiğimiz takdirde din bizim her şeyimizdir. Allahu Teala Allahu Teala bazı nimetler yaratıyor, hayatı sadece ve sadece o nimetlere bağlıyor. Allah'ın böyle bir kanunu vardır. Allah suyu yaratmıştır. Değil mi? Bitti. Suya peki muhtaç olmayan var mı? Yok. İnsan da suya muhtaç. Hayvan da suya muhtaç. Taş bile suya muhtaç. Eğer o taş topraktayken suyun peki etki ve tesir olmasaydı o toprak taşa dönüşmedi icabında. Eee? Su. Peki. Herkesin peki ona ihtiyacı var. Peki onsuz? Olmuyor. Peki güneş? Ve enerjisi peki, herkesin ona ihtiyacı var. Mutlaka olmalı peki, ay, desen gene hakeza ne işler yapıyor, ne işler vesaire. Toprak, herkesin ona ihtiyacı var. Hayatın kaynağı, bizim mayamız peki, varlığın bir yerde kaynağı toprak. Bak Allah ne nimetleri, ne, ne hava, gene hakeza öyle. Havasız hiçbir şey olmuyor. İşte bu bağlamda. Mı? Bunlar, bu olmazlar var ya, bu olmaz türünden illa olacak bunlar. Olmasa olmuyor. Bu nimetler var ya, hep et ve kemiğe yönelik bunlar. Şu et ve kemiğin iş görmesi için bu nimetlere şiddetle ihtiyaç var. Bunu gavura da söylesen, Müslümana söylesen aynen kabul ediyor bunu. Peki... Ama önce yapıyı iyi kavramak lazım. Madem ki insanın yapısında bir madde yönü var. ki et ve kemik bir de mana yönü var. Ne o? O roh. Yani arabanın lastiği var. Lastiğini mesela sen beden kabul et fakat. Arabanın lastiğinde hava olmasa bu lastik neye yarayacak peki? Öyleyse lastik artı hava. İkisi bir araya gelirse bu araba denen beden ne yapar? Yürür gider. Şimdi ne alıyor? Allahü Teala hem bu et ve kemik için beden için vazgeçilmezleri yaratıyor, hem de peki ruh için vazgeçilmezleri yarattı Allah Celle Ceral ve gönderdi. O ruh için peki vazgeçilmez nimet ne? İslamiyet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu dini pazarlamak için bize peki e, takdim etmek için gönderildi. O ve 224 bin peygamber önce insanı iyi tanı sana söylüyorum önce insanı iyi tanı önce yapıyı iyi tanı yapıyı iyi tanı yapıyı iyi tanı ki ona göre dine gerek var mı yok mu ondan sonra karar verir. Diyelim şimdi diye köpeğin ölün affedersin. Ot koysa hayvan yemiyor. Niye? Allahü Teala o hayvanın bünyesini et yiyecek veya ete benzer işte ekmek mekmek yiyecek şekilde yarattı. E, şimdi eti ona şey, diyelim köpeğe değil de kuzuya versen, kuzuya versen kuzu eti yemiyor. Köpeğe et versen o hayvan otu yemiyor. Peki, eti kuzuya versen, kuzu da bu eti yemiyor. Ne olacak peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu köpeğe eti yarattı diyelim söz gelimi. Peki öbür ise? Otu yarattı. Şimdi, ot ne oldu? Kuzunun bünyesine uygun düştü. Et peki köpeğin bünyesine uygun düştü. Allah kainatta her varlığın yaşaması için gıdasını onun dünyasına uygun yaratmıştır. Sen şimdi kalkar dersen ki insan etten, kemikten ibarettir. Orada öteye bir şey değildir dersen tamam mı? O zaman kainattaki bütün dengeler Allah bullak oldu gitti. Şu anki, şu anki ilim, bilim, şu anki ilim, bilim maalesef genelde ateistlerin elinde. Allahsızların elinde. Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyenlerin elinde. Bak ilim dünyayı ne hale getirdi? Halbuki, halbuki bu noktada denseydi ki insanın bir de ruhi tarafı vardır. O ruh, e, ruhun tatmini ise imanla İslam olur dense, peki ya niye peki, yani su yerine kan içilsin ki? Ama insan, insan, insan gereği gibi tanımadı. Belki tanındı nefis uğruna peki resmen bile bile gavurluk yapıyorlar. Bakın bu noktada mühimdir ha. Bak bir kuş gribi oldu bir örnek vereyim. Bir kuş gribi oldu. Şu oldu bu oldu falan filan bilmem ne. İşte bir buçuk milyon, bir milyon altı yüz bin tane tavuk horoz etikat edildi. Hatta yakıldı. Hatta yakıldı. Ben bunun arkasından korkunç bir musibetin geleceğinden korkuyorum ben. Allah Teala'nın yaratmış olduğu canlı varlık yakmak suretiyle imha edilmez. Bunun hesabını Allah soracak bilmem. Yani inşallah sormasın diyeyim ama Allah Celle Celalü'l Ad e mutlaka hesabı kitabı var Mevla'nın. Demiyorum ben efendim yani mutlaka olacaktır diye bu. Fakat baktığımız zaman yani Allahü Teala'nın masum varlıklarını böyle harca bir adi, bir şerefsizin peki, bir gözü efendim dönmüş, bir paraya ilah diye tapan, bir için peki konuşmasına binen bu kadar hayvanın telef edilmesinin bir manası yok. Ha, hakikaten de gerçekten şey ise, yani var ise bir hastalık tamam, eyvallah. Ha, ama ve lakin yok ise, yok ise de, bu yapıldıysa, zaman bunun hesabını Allah Celle Celle mutlaka soracaktır. Birinci Cihan Harbi'nde İstanbul'da ne kadar köpek var ise bu köpekler toplandı. Şu Marmara Denizi'nde bir hayırsız ada diye bir ada var. Hayvanları oraya attılar. Ah, süzü bıraktılar. O hayvanlar aşıktan birbirlerini yediler. Arkadan birinci Cihan patlak verdi. Demiyorum ondan patlak verdi ama ve lakin Allah'ın Allah böyle masum ve mazlum yaratmış olduğu mahluku da hunharca katletmenin ardından mutlaka bir şeyler yapacağını kitaplar söylüyor. Neler söylüyor neler, neler söylüyor neler. Ben niye inanmadım şahsen bu işe? Ben niye inanmadım şahsen bu işe? Çünkü şu an para ile haline geldi. Para ile haline geldi. Daha fazla para kazanmak için tamam mı yapılmayan bir şey yok şu ülkede. Hatta dünyada her şey paraya endeksli. Eğer adamın para kazanması senin öldürülmeni gerektiriyorsa Amerika bunu da yapar. Avrupa bunu da yapar. Ve yapmıyor mu? Yapıyor. Al sana Irak. Al sana efendim yani Afganistan. Git gidebildiğin kadarıyla. İlaç firmaları diyelim söz gereği mi? Adamı imal etmiş oldu. Ee, işte gribal ilaçlar. Ha, sürüm yapsın köşeye döneyim diye. Üç tane ilim adamını kiralasa oldu bitti. Bir ilaç firması kalkıyor. Ondan sonra sakkaraz imal ediyor. Ee, bu insan sağlığı için tehlikeli bir ilaç. Atlıyor gidiyor İsviçre'ye. Dünyada en büyük tıp otoriterleri ve tıp çevreleri orada İsviçre'de. Dünya çapındaki bir e, derginin diyelim bir yazar olan doktora bir profesöre basıyor bin dolar. Sen diyor bu sakkarozun insan sağlığı için diyor faydalı bir şey olduğunu yaz. Sana şu, şu kadar ikram ediyor. Belki bir milyon dolar. Neticede pek adam tamam diyor ve yazıyor. sakkarozun vücut için faydaları. Ve dünya ilim alemi bakıyor ki aa bu güvenilir adam bu. Böyle diyorsa tamam sağlamdır bu. Ve sakkaroz sürümü artıyor. Neticede 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu Sakkaraz'ın peki yan tesirleri peki zulretmeye başlıyor. Ondan sonra peki, uğraştır peki ha, o hastalığın tedavisine. Hadi bakalım yani bir hastalık başka bir e, hastalık da tedavi ediliyor. Sonra bir başka bir hastalık vesaire. Bu arada gemi yürüten yürütüyor. Benim bu adamlara itimadım kalmadı. Şahsen. Benim bunlara itimadım kalmadı. Benim bunlara itimadım kalmadı. Aklı başında Allah'tan, peygamberden korkanlara bir şey demem. Ben onların ayaklarını öpeyim. Fakat genelde bugün bilim ateistlerin elinde. Tamam mı? Aa işte ilim böyle söylüyor. ilim şöyle söylüyor. Bilmem ne. Hayır yalan, yalan, yalan, yalan. <gülüyor> Özbekistan'da İslam Kerimov diye bir devlet başkanı var. İsminin İslam olmasına bakıp da Müslüman olduğunu zannetmeyin. Bu Yahudi asıllı bir Allah herif bu. Şu an dünyada Müslümanlara en büyük zulüm yapılan yerlerden birisi de Özbekistan'dır. Akla hayale gelmedik zulümler işleniyor. Yani insan oradaki yapılanları duyunca yani toprağın altı üstünden daha hayırlı hale geldi diyesi geliyor insanın. Bu vicdansız bak Sırf yani Müslüman katliamı olsun diye daha yani katliama ana başlıyor. Ana karındaki ceninden başlıyor, başlıyor katliam. Çin de aynı şeyi yapıyor. Türkistan da aynı şeyi yapıyor. Ondan sonra Uygur Türklerine yapılan katliamlar. İşte orası hakeza öyle vesaire. Gelin çocuk öyle veya böyle. Öyle veya böyle dünyaya mı geldi tamam. Sıfır yaş altı yaş arasındaki çocuklara değişik türden aşılar yapılıyor. Ne aşısı? BCG Verem aşısı. Yok bilmem 6 yaştan sonra 10 yaşına kadar yok kipo, kızamlık aşıları bilmem ne. Yok bilmem şu yaş, şu yaş arası işte kızamık aşısı. Yok bilmem ne çocuk felcesi vesaire. Bak isim böyle veriliyor, isim böyle veriliyor, isim böyle veriliyor. Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor biliyor musunuz? O aşıları aslında belki de yani hakikaten ben aşısıdır vesaire. Ama arada ne gidiyor biliyor musunuz? Neler belki bir tanesi tam doğru ya güzel vesaire. Arada başkaları nasıl gidiyor biliyor musunuz? Müslüman çocukların ay küllerini aşağı çekiyorlar. Aykü ne zeka seviyesi. Eğer çocuğun zekası %100 yüz çalışıyorsa, %80 çalışıyorsa, gürbüz akıllı zeki gibi sayra, bu aşılarla bu çocukların zeka ayküleri, zeka güç ve kuvvetleri yüzde çekiliyor. Neticede bu çocuk var ya, bu çocuk sadece karnı acıktı, anne, mama diyecek, anne, su, so, anne, çişim geldi diyecek vesaire. Sadece tabi ihtiyaçlarını görecek kadar bir zeka bırakıyor çocuğun beyninde. Ama sen din mısın yok oğlum al sen şu Subhaneke'yi ezberle, bak Allah var, işte Allah'ın sıfatları var, peygamber var, ha, ha, ha, çocuk oluyor manyak. Kerre manyak yani. Tamam mı? Ne oluyor şimdi burada? Bak bilim böyle diyor. Şu aşıyı yaptırın bu aşıyı yaptırın. Şöyle olsun böyle olsun vesaire vesaire. Bak güven tazelemek için, güven elde etmek için tamam Bazen mesela dedikleri aynen çıkabilir. Doğru olabilir icabında vesaire. Amma vela e tabi adam sana karşı güven kazanacak ki ondan sonra ondan sonraki palalaları sana rahat yuttursun. Cuma günleri sabahleyin rahmetten korona konuyor. Meali veriliyor vesaire. Demesinler gavur Türkiye vesaire diye. Bu kadar da lütfen yani taviz vermesin adam. O bakımdan o bakımdan. Bugün dilim bir al Bilimin kralı Amerika'da, al sana peki. ne yapıyor peki bilim? Bilim Allah'ın büyük bir nimeti, ama bir bıçak gibi o, hem peki hayra çalışıyor hem şerre çalışıyor. Bugün bilim hayırdan çok maalesef şerre çalışan hale geldi. Adam su yerine kan içiyor vicdansız. Bunlara atmış olduğu bombaların tesiri var ya, tesiri var ya, birkaç yüzyıl devam edecek kadar. İsrail işini bir bomban imali peşinde. Daha tam gerçekleştiremediler. Buna attığı zaman bombayı, attığı zaman bombayı, bu bomba sadece ve sadece Arapların genlerini etkileyecek kimyasal efem terkiple yapılıyor. Yahudiye o bomba kese, yani İslam de Yahudiye bir şey yapmıyor. Silah gümleyecek, patlayacak, öyle bir efendim yani reaksiyon oluşturacak ki öyle bir efendim zehirli bir oluşturacak ki Arap olan ölecek. Çünkü o Arap'ın özelliğine, ırkına ve gen genetik yapısına uygun etki yapacak şekilde peki kimyasal terkibi oluşturuluyor. Ama Yahudi'ye peki yani dokunsa onun diyelim zehirli gazı ona bir şey yapmıyor. Al sana ilim Amerika'da 260 tane silah fabrikası var. Peki silah topları arttığı zaman mutlaka bir yerde savaş çıkaracak ondan sonra. Silah sürecek vesaire. Dünya böyle gittikçe sıkışıyor. E bunlar ilimle oluyor bunlar. Ama ilim bak, ilim bak Allahsızların eline geçince ha böyle şeyler oluyor. Ben nasıl inanacağım peki ben bu insanlara? Yani Müslümanın işi son derece zordur. Zordur, zordur. Eğer ciddi bir dini, Yapılanma istiyorsak çok ince hesaplar yapmaya mecburuz, mecburuz, mecburuz ama hala işi yapacağız. Ne zaman yani? Günler bitti gibi, günler bitti gibi Allah'tan umut kesilmez ama ama böyle yani saldım çayıra, Mevlem kayıra hesabıyla dine hizmet olmaz. Ya! Şimdi din anlayışından buraya geldik. Şimdi öyle bir yapılanma var ki İslamiyet olduğu şekilden başka bir şekilde dönüştürülmek suretiyle kafalara mont ediliyor. Sen ve ben bu yeni efendim din anlayışıyla ben Kur'an'da dinlesem, bazı dinlesem, Sohbet'e dinlesem yok vesaire. O sadece belli kişileri ilgilendirir, başka kişileri ilgilendirmez vesaire. Bu kafayı atmam lazım. Atman lazım. Atmamız lazım. Bize son yüz içerisinde dinin anlaşılması noktasında sistem tarafından ne verildiyse, medya tarafından ne verildiyse hepsini bir kenara atıp sıfırdan inşaatı bir daha yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bu şekliyle bu şekliyle batının ekmene yağ sırmakten başka bir şey biz yapamayız, yapamayız, yapamayız. Abdullah Cevdet diye bir gavur var. Zaten ecdat ona Abdullah demezdi. Adı Abdullah derdi. Sultan Abdülhamid zamanında Osmanlı'nın temeline dinamit koyan adi ve şerefsizlerden birisi de budur. Aslında çok da kafalı bir adam. Fakat kafası hayra değil hep şerre çalıştı. Bu bu bu adi bu efendim köpek karakterli bu vicdansız var ya ne diye biliyor musunuz? Batıdan diyor, Batıyı biz o kadar kopya edeceğiz ki Hı, Avrupa devletlerini o kadar yakın takip alacağız ki izleyeceğiz ki hatta hatta Macaristan'dan damızlık erkek getireceğiz, Türkiye'deki Müslüman karalar onlara çektireceğiz. Bu memleketin bu milletin dönünü değiştireceğiz diyor. Sistem bu adamların mantığı üzerine kuruldu. Bir insan ki suya atlamadan önce, önce bakacak orada boy var mı yok mu? Boy varsa alttan yüz veya akıntı var mı yok mu neyse. Bir yerde balık tutacaksın, misinin mantarını ayarlamadan önce oltanı sapını sok bak ne kadar derinlik varsa mantarı ona göre ayarla. Neler oldu neler, neler oldu, oldu neler şu ortamın oluşturması için ve hala da ve hala da bu işe hız veriliyor. Ama giden hep benden gidiyor, giden hep benden gidiyor, giden hep benden gidiyor ve artık pires pires pires pires pires şimdi ne olduk biliyor musun aynen işte savaşlarda bir kanun vardır ver kurtul, ver kurtul. sistem benden ne istiyorsun sen Ha dinimi mi al verdim başka karımı kızımı al verdim peki başka şunu bunu al verdim der gibi Birçok kardeşimiz zavallı duruma düştü ve düşüyor da ve düşüyor da ve düşüyor da ben yüreğimin acısıyla konuşuyorum yani işinden gücünden efendim yani bir an kafasını söyle efendim yani ellerin arasına atıp düşünme imkanımız olmadığından zannediyoruz ki bu iş böyle gidecek vesaire. Yok yok. O kadar sistematik vicdansızlar hazırlıklar yapıyorlar ki. Allah eğer bu arada bize özel bir muamele yapar da birilerinin hürmetine tamam mı? Acır merhameti galeyana gelir de bize bir şey yaparsa tamamdır. Amma ve lakin amma ve lakin Amma velakin lakin yarınlarımızı garanti altına alacak bugünden ciddi bir hazırlıktan bahsedilemez, edilemez, edilemez, edilemez, edilemez. Adamlar peki memleketin istilası ve şu efendim yani dini beni İslam'ın ortadan kaldırılması noktasında adiler o kadar efendim yani mizami o kadar sistematik hatta o kadar mühendislik bazında işler hazırlıyorlar ki tezgahlar hazırlıyorlar ki yani sen bunun karşısında durman için en azından onu kadar güçlü olman gerekiyor. Yani Allahü Teala yani bize işte elhamdülillah bir şeyler yani bir, bir nimetler vesaire gönderiyor. Ekmek su veriyor hiç olmazsa yani öyle veya böyle bir hoca bulup işte bir ayet badis dinleyebiliriz vesaire. Ama bu adamlar işi acelede getirmiyorlar bunu da bilelim. Bu adamlar işi de getirmiyorlar. Onun için bir anda yüklense tepki alır, iş zola girebilir. Onun için çok böyle sistematik bir şekilde, kademeli kademeli kademeli kademeli kademeli kademeli bir kıyım var, kıyım var, kıyım var. Doğu'da sadece 2004 yılında 2004 1 Ocak'tan 2005 1 Ocak'a kadar sadece Doğu Anadolu bölgesinde bu adamların 40 milyon dolarlık Hristiyan propagandası yatırımı söz konusu oldu. 40 milyon dolar bu efendim İncil dağıttı yok bilmem işte dergi verdi yok bilmem ne broşür dağıttı şu bu vesaire falan filan. İki tane internet sitesi kuruldu sürekli Doğu'ya Kürt kardeşlerimin üzerine Hristiyanlar yanlık propagandası yapılıyor şu an ve ve, ve ve ve ve ve ve dağıtılan dergi broşür sayısı da 300 milyonu geçmiş vaziyette bir memleketi bir düşman işgal ettiği zaman bir memlekete bir düşman işgal ettiği zaman yapılacak ilk iş o düşmanın kovulmasıdır tamam mı ha, bunu biraz daha özele indirgeyerek söyleyecek olursak Ha, i̇nsan da bir memlekettir. Mahidin İbni Arabi Kudüs Sırın dediği gibi. Öyleyse, öyleyse bu beden işgale girerse, nefsi emmarenin, nefsin ve şehvetin işgaline girerse, girerse yapılacak ilk iş bu bedeni kurtarmaktır deriz. Eee bunu biraz daha büyük çapta söylersek, Memleket işgale maruz kaldığı zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes cepheye demek gerekiyor. Sıcak karp var, soğuk karp var. Şu an efendim sıcak karp yok belki ama soğuk karp sıcaktenden çok daha tehlikelidir. Sıcak karp yaparsın diyelim şu bu belki bir, bir karış toprak kazanırsın veya kaybedersin ee, ölen ölür, kalan kalır ama soğuk karp öyle değil. Soğuk karp de Dinin, imanın, şahsiyetin, kimliğin ne var ise alayı gidiyor, alayı gidiyor, alayı gidiyor. Bu millet peki efendim yani yıllı ardından beri çocuklar duymasın programını seyreder. Peki ATV'de, yok şov, TV'de, yok Interstar'da, şurada, burada. Bu sadece bir dizidir bu. Şunun, şunun yaptığı talibat, sadece bir tanesinin yaptığı talibatı. Anlatmaya kalksak var ya, oy anam oy. Oy, anam ay, neler neler neler neler neler yani aile dinamitlenmiştir, namus mefhumu gitmiştir, ki bu değerler çarpıldılmıştır. O bakımdan zannetmeyelim ki o duvarda duran kutu kutu sadece böyle bir seyirliktir. O kutu sadece bir eğlencedir. Ya oraya gelen tüm diziler. Hepsinin bir maksat ve gayesi vardır. Ama anlıyorsun ama anlamıyorsun. Arada sırada bir seni güldürür vesaire zannediyorsun ki peki işte sırada olağan şeyler bunlar vesaire. Yok, yok bu memleket altıyla ve üstüyle pazarlanıyor birilerine. Bunu bilelim. Belki, belki de bu vicdansızların mezarında bize şu memlekette bir mezarlık dahi dedi çok fazla görülecektir. Öyle oldu. 1. Millet Meclisi'nde 1923'te Adana'nın cebeli bereket kazası mebusu Topçalbay Bay İhsan Bey yapıyor. Diyor ki ne kadar diyor Osmanlı hanedanından, Osmanlı sultanlarından, pek sultanların çoluk çocuk vs. Osmanlı oğullarından kişi var ise sağ olanların hepsi yurt dışına sürülecek diyor. Mezarda onlar varsa kemikleri de yurt dışına kovulacak diyor. Şu an şu memlekette derinden bu zihniye takimdir. Bu zihne takimdir. Bana hikaye okuma. Bana işten bahsetme. Bana evin bir dükkandan bahsetme. Tamam mı? Ne söyledim demin? Din her şeydir. Dinin yaşarsa her şey Allah'ın izniyle garanti altında olacaktır. Peki dinin gitti. Ne işin kaldın, ne sen kaldın, neşin, ne işin bu vesaire. Yani biz zannediyor muyuz ki biz kiliseye girdiğimiz zaman veya da ne bileyim Havra'ya girdiğimiz zaman bu adamlar bizi varlığına bakacaklar vesaire. Yok. Tarihin intikamını alacağız diyorlar. Adamların hesapları böyle. Bak geçenlerde bir AB yetkilisi ne söylüyor? Türkiye'de kilise açmak, kilise kurmak, cami kurmak kadar kolay olmadığı müddetçe Avrupa Birliği'si hayaldir diyor. Yahu bu Avru Birliği'nin bir ekonomik iş bu. Ama adam var ya yani ruhunu senden söküp alıyor. Böyle bir maceraya girdik. Artık bu, bu, bu mesele hükümetleri de açtı tamam mı? Bir devlet politikası haline geldi. Yani bu bir cemiyetin toptan intiharı demektir bu. İslamsızlığın henüz acı faturalarını var ya biz daha ödemedik belki. Gerçi yavaş yavaş geliyor faturalar. Fakat çok daha vahimleri gelebilir Allah göstermesin. Hiç çekinmiyor vicdansa, resmen ve aleni olarak, aleni olarak söyleyecekleri her şeyi rahatla söylüyorlar. Hani o tamam cibiliyetinin gereğini yapıyor, onun kanı diyelim mesela cinsi cibilliyeti böyle söylemeye gerektiriyor da, benim insanıma ne oldu peki, benim insanıma ne oldu peki, dinimi bin İslam'ı öğretme, yaşama ve yaşama noktasında ciddi bir hala karar vermiş değil, bunun sonu nereye gider? Bizim itikadımızda ahiret vardır. Hadi burası öyle veya böyle bitti. Tamam. Öbür taraftaki ne olacak? Öbür taraf ise fani değil. Baki ölümsüz. Burada yapılanların asıl mahkemesi, yani muhasebesi orada görülecek. Oradaki hayat nereye gidiyor peki? allah Teala, allah Teala kralken, iyiken şahaneyken peki, neydiysek peki, nerede, ee, nasıl bulunuyorsak, yine aynı noktada, aynı kimlikle bulunmaya, şeriatın yere düşen sancağını kaldırmaya Cenab-ı Hak yine bizi muvaffak eylesin. <gülüyor> Ölmediysek tamam mı? Gerçi Allahu Teala ölmüşsek de biz diriltmeye kadirdir. Yani uyuyan bir insana uyandırmak kolaydır. Bir iki tekme sokak vurursun, uyanır da adam öldüyse peki nasıl kalkacak? Biz şu an yani bu bir ümitsizlik ifadesi değildir. Bir durum efenin tespitidir bu. Ya Allah Celle Cel insafına kaldık. Mevla eğer birilerimizi acır da, birilerimizin gayretine bakar da, önümüze açarsa ne ala. Yoksa böyle beklemekle bu iş yani efendim ee, biter, bu zulüm biter, bu Müslümanların acıları diner diye kendimizi efendim kandırmayalım. Kandırmayalım, kandırmayalım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece duayla işi bitirmedi, kendisi bizzat savaşa girdi, işte dişi kırıldı malum, alnı yarıldı, kan revan içerisinde kaldı, seviyorsan aşk yani, bedel ister, aşk bedel ister, aşk bedel ister, aşk şirk kabul etmez. Aşk ortak ortaklık kabul etmez. Aşk pazarlık kabul etmez. Aşk malzemet kabul etmez. Bir noktada anlaşalım seninle. Seviyor musun sevmiyor musun? Seviyorsan iş bitmiştir. Sevmiyorsan bizim daha çok işimiz var demektir. Allah iş görecek eforu elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El-Keyyis men nefsehu ve âmile lime ve'del mev't zeki insan, kafada çalışan dava sahibi insan men dâne nefsehu nefsinin kafasını ezen ve âmile lime ve'del mev'ti. Öldükten sonraki hayat için burada, burada hazırlık yapan insandır diyor. Zeki insan peki Aklı başında şuurlu insan Menden ve O şeytanın adası olan arkadaş olan nefsi emmaresini Kafasına basan Peki ve amilelime Öldükten sonraki hayatın mutluluğu için buradan hazırlık yapandır. Ama aciz peki, aciz beceriksiz, geri kapalı, senin anlayacağın, duvar kapalı diyelim. İşte kimdir peki o? Manat ve anevsu Kendisini peki şahbetine, kendisini peki nefsine kul yaptı. Ve yine hala bu, efendim Allah umut bağlıyor. Allah işte Rahimdir Allah Rahimindir. şudur budur. E ama kendisi bir numara yok, bir hal yok, bir gayret yok, bir şey yok vesaire falan filan. Resulü Ekrem buna diyor ki bu aciz, bu beceriksiz, bundan bir şey olmaz diyor. Adolf fitlerin yaptığı gibi yapacaksın sanki Yahudi'sin geliyor. 50 yaşını geçen ondansa keseceksin diyor. Bunların milli ekonomiye zarardan başka bir faydası yok diyor. Onun için, onun için, onun için aklımızı başımızı alalım. Resul Ekrem ne buyurdu? "Oku aliman ev mutaalliman, ev mustemi'an ev muhibban ve la tekun el-hamis fe ya alim ol." Ya alim ol hocal. ev mutaalliman ya talib ol. Peki dini, imanı peki öğrenen insan ol. ev mustami'an ya ilmi ve alimi dinleyen ol. El muhibban. O da olmazsa bari ilmi ve alimi seven ol. Ve la tekun khamis feleh lek. Mesinci diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dördüne de girebilirsin ama hiç, de, hiç giremezsen bari dörtlerden birisine girmeye bak. Girmeye bak savaş teçhizatla olur. Savaş peki modern silahlarla oluyor şimdi vesaire. E. Hayatta efendim yani mücadele, hayatta kalmak da ilimle, bilgiyle vesaire oluyor. Ama benim eksiğim, bizim en büyük eksikliğimiz maalesef budur. Kitap, Müslüman'ın uçak pistine benzer diyor Roger Garadi. Uçak pistten kalkar, Müslüman da kitaptan kalkar. Ama kitap ve ilim bugün bizim gündemimize hala girmiş değil. En fazla böyle bir iyi bir dinleyiciyiz vesaire. Veya televizyon izleyicisi gibi vesaire hocayı dinleriz de yapmaya geldik mi ne hoca yapar ne cemaat yapar bu iş böyle gitmiyor. Tıkanıyor, tıkanıyor, tıkanıyor. Sa'de-i kiram teala anhum Hud suresini 6 ayda geçerlerdi. Altı ayda adam Hud suresini bitirebiliyor. Adam ayeti okumuyor, adam ayetleri yiyordu, yiyordu, yiyordu, yiyordu, yiyordu, yiyordu. Bugün evde birisi rahatsızlansa herkes peki o hasta olan insanla uğraşıyor. Herkes düştü hastane yollarına. Allah'a kimisi ilaç tedarikine gidiyor. Kimisi yanında nöbetçi kalıyor. Kimisi efendim yani hiçbir şey yapmasa üzüntüsen oturuyor ağlıyor vesaire. Tamam mı? Şu an dini mi İslam böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. İnsanın bir dişi ağırsa, bir dişi ağrısa peki bütün vücudu ağrır. Hatta bir insanın bir tane kılını çeken bütün vücudu onun acısıyla meşgul olur değil mi? Eyvallah. Dinimi bir İslam bu kadar hakarete maruz kalacak? Müslümanlar peki bu kadar hor görülecek? Allah'a, peygambere, dine, imana bu kadar peki saygısızlık yapılacak peki? Yine ben peki bundan ipçilmeyeceğim? Yine ben bir hesap kitap yapmayacağım? Olmaz, olmaz. Dini mi beni İslam'ın peki bir diş ağrısı kadar ondan sonra bizde bir sancı oluşturması ee, kadar bir kıymeti kalmadı mı? Kalmadı mı? Kalmadı mı? Bir vicdansız, bir ahlaksız kadın ne diyor biliyor musun? Ne diyor biliyor musun? Ne diyor biliyor musun? Lise birinci sınıfına diyor adım atan diyor kızlarımızın diyor cerrahi müdahaleyle bekaretlerinin izah edilmesi lazım diyor. Bu durup dururken bu lafı niye söylüyor bu? Birilerinin şu memlekette niyetlerinin ne olduğu olduğunu yansıtıyor bu. Bu önce böyle konuşulur, tamam mı? Önce işte ısınma hareketleridir bunlar. Bakarsın beş sene sonra, altı sene sonra, e on sene sonra, aa, hakikaten de öyle bir şey vesaire. Allah Celle Celaluhu ayette buyuruyor ki, وَاِذَا تَوَلَّعْ سَحَا فِي الْاَرْضِينَ لِيُفْسِدَ ف۪ي يَا بَيُلُكَ الْحَرْتَ Zalim iş başına geldiği zaman ne tarlada mahsur bırakır ne toprağın üstüne nesil bırakır diyor. Hepsini yer bitirir. Gerrâh Paşa Tıp Fakültesinde bir profesör bir türbanlı kıza diyor ki kızın başını aç. Şu koridorun sonuna kadar şöyle bir git gel. Şu yanaklarını bir göreyim, bir mı göreyim ondan sonra. Bir bakayım şöyle saçına, sağına, soluna vesaire. İmtihan da on tane soru soracağım. Hiçbirisine cevap verme. Ben senin kağıdına on vereceğim. Pek iyi vereceğim. Bu adamın derdi ilim mi yoksa seks mi? Şevvet mi? ...böyle kaç tane istiyorsun... ...neler neler neler... ...yüksek okul okuyan arkadaşlar daha bilirler bu işi... ...ben de üniversite okudum ben... ...ben de olayı yakından gördüm... ...en namuslu kız... ...en namuslu kız... ...bugün üniversiteye gittiği zaman en fazla bir ay dayanır... ...bir ay dayanır... ...bir ay dayanabiliyor... ...en sofu, en efendim ihlaslı... ...delikanlı Müslüman çocuk gitse... En fazla bir yıl beğenir demiştim bir sohbette. Birisi ki, hayır hocam dedi en fazla altı ay dayanır dedi. Bu nasıl eğitimdir peki? Eğitim yok artık, eğitim var. Öğretim yok artık, öğütüm var. Yani birilerine şu memlekette hizmet lazım değil. Sen Türkiye'nin şu an içmiş 350 milyar dolar borcu var. 350 milyar dolar borcu kapatmak kapatayım desen, bütün yollarına altın kaplama yapayım desen yine seni kabullenmezler. Kabullenmezler. Kabullenmezler. Niye? Çünkü onların kafasını taşımıyorsun ondan dolayı. Bak bugün yarın bir delikanlıya Amerika'da ondan sonra dünyanın en geç bilim adamı ödülü verilecek değil mi? Hani bak hiç hiçbir basın bunu yazmıyor. Sadece bir gazete yazdı onu. Bizim bir gazete bir gazetem, Başka yok. Türkiye'nin onuru demektir peki. Hiçbir peki resmi eğitim kurumu, evladım seni bir tebrik eder şu bu vesaire falan filan. Yok hastalık Niye? Hanımın başörtülü çünkü. Dava bundan ibarettir. Tamam mı? Benden illa bir şey beklem arkadaş. Yani yani yolunu ayırmaya baksan hangi safta peki yani bulmuyorsun? Herkes safını belirlesin. Benim adam hala bu noktada efendim yani yönünü tayin etmiş değil. Bu memlekette bölücülük yapan sen değilsin, biz değiliz bu memleket dedi ki asliyle özüyle müslümandır bu memleketi belen bu zihniyettir bu zihniyettir bu zihniyettir İbrahim aleyhisselam ateşe attı nemrod bu şöyle şeyle kadar, boynuna kadar hayvan derisini onu sardı, ateşe attı, neticede neticede artık ateş yakıldı ve o andayken İbrahim Aleyhisselam'ın yanına e, ağzında su olan bir kuş geldi, İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona, ne işin var senin burada dedi, bak yanıyor her taraf dedi, yanacaksın, kanatların tutuşacak çabuk git buradan dedi dedi ki İbrahim dedi sen ateşine su atmaya geldin dedi. Şu görüyorsun ve attı Dedi ki senin dedi suyundan ne olacak bu kadar ateşe dedi. Dedi ki İbrahim dost olduğumuz belli olsun diye. Arkasından bir garga geldi. Garganın ağzında bir çöp var. Bir, ot gibi, bir ağaç parçası gibi bir şey var ağzında. Sen ne arıyorsun burada dedi vesaire. ne dedi bu efendim yani çöpe atacağım ben de. Niye? Düşman olduğumuz belli olsun diye. Buraya gelmekle sen neye dost olduğunu gösterdin. Ama şu tablonun, şu halin tamam mı? Şu kıstasın, şu ölçünün bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi lazım. Saflar netleşmediği müddetçe Allah'tan rahmet. Asla vakat a. Asla vakat kat'a. Asla vakat Mecnun Leyla'ya aşıktır. Mecnun'a demişler ki Mecnun şu ağacın ne güzel boyu var. Mecnun demiş ki Leyla'nın boynuna benzer. Mecnun şu ağacın ne güzel dalları var. Leyla'nın kollarına benzer. Mecnun bu ağacın ne güzel yaprakları var. Mecnun demiş ki Leyla'nın saçlarına benzer. Mecnun bu ağacın ne güzel yemişleri var. Demiş ki Leyla'nın gözlerine benzer. Burada ne anlıyoruz şimdi? İnsan sevdiğini her yerde görmeli Adam ağaçtan bahsediyorlar onun aklı fikri Leyla'da sevgi insanı böyle konuşturur sen bana baktığın zaman ağlaman lazım ben sana baktığım zaman ağlaman lazım benim seni de sen de Allah'ı görmem lazım ağaca baktığın zaman Mevla'yı görmen lazım ne bileyim işte yani çoluk çocuğuna baktığın zaman gözlerin dolması lazım Allah'ım bunlar ne acayip bir nimettir vesaire falan filan şeklinde af af af af nereden gidiyoruz nereden buyurur ki bir insan bir nefesten öbür nefese Allah demeden geçecek olsa bir insan bir nefesten öbür nefese mevla zikretmeden geçecek olsa bu insan ömrünü zayi etmiştir hidayetini kaybetmiştir diyor bak bu kafayla bu sözü rahat rahat anlayamayız biz ancak bazı sözlerine iyi veya ne kadar isabetli olduğunu anlaşılması biraz derin düşünmek lazım. Derin düşünmek de yani kafayla oluyor. ilimle birikimle oluyor. Eğer sende malzeme var ise tamam. Arabanın motorunu indirirsin aşağıya. Ama sende bir tane anahtar var. Yani de 15-16 var. Başka anahtar yok. Sen bütün civataları 15-16 ile sökemezsin. abi. Bazı sözlerin hakikatini ve derinliğini anlamasak da inan geç. Söyleyen hakikaten ya ciddi bir insansa, aklı başında Allah'tan korkan bir insan ise kendi kendine ki ben anlamadım ama vallahi ya Rabbi doğru söylüyor bu adam. Çünkü bu adam öyle sıradan bir adam değil. Hacı Ubeydullah'a harar, kudya sırrı buyuruyor ki Neyse el emru etteveccühe fakat. Diyor ki tarikat ve tasavvuf denen şey, tarikat ve tasavvuf denen şey, böyle şeyhinin sana böyle teveccüh etmesi, bakması, senin maneviyatını kendi tasarrufu altına alması, senin de böyle işte tesbih tesbih çekip de murakabeye dalman böyle ondan ibaret değildir diyor. E benim emri o, iş ne dediği misiniz diyor. Bak, bak, bak. Radikal radikal deyip duruyoruz. Al sana işte Asıl radikal İslam budur. Amerika'nın bahsettiği radikal İslam değil bu. Belil-emre ce'alü cemil umur <gülüyor> tabi li maksud vahidin. Hey, Asıl iş, asıl iş yapılan bütün işleri ne görüyorsan, ne diyorsan, ne yapıyorsan hepsini bir noktaya bağlamaktır diyor. E, e ve idraki has senfi tüm ve bütün mahlukat ma mahlukata bakarken özel bir gözle bakabilme işidir diyor bu gözü sana eğer şey veriyorsa Allah veriyorsa eğer bu gözü yakalayabiliyorsan nereye bakıyorsun Allah'ça bakıyorsun Allah'ça bakabiliyorsan tamamdır iş eğer eğer hareketlerin ne bileyim kafan kalbin düşün Allahçe değilse böyle terekat olmaz. Bu din din değildir diyor. Marka Müslüman olmaktan Cenab-ı Celle Celalü bizleri efendim muhafaza eylesin. Bir kan nasıl ki, bir kan nasıl ki yaşamamız için elzem ve gerekli, bir kan misali gibi dinimibini İslam'a sahip olmaya, inanı ve İslam'ı damarımızdaki kan gibi telakki etmeye Cenab-ı bizleri muha muhafak eylesin. Şimdi bak yarın mesela işte yarın akşam bir muharrem. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e, teyzine hepimizleri eylesin. İslami yılbaşı diyoruz değil mi? İslami yılbaşı bir muharremle başlar. Bir Ocak yılbaşısının bizimle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu tamamen Hristiyan Avrupa'nın kabul etmiş olduğu bir şeydir. Ama ki bahsettiğimiz şey var ya Avrupa'ya entegre olmuş bir İslamiyet. Avrupa'yla paralel bir Topluma oluştururken bunun bir ayağını da işte bu Hristiyan yılbaşı bir ocak meselesi oluşturmuştur. Bizim ise onunla yakından uzaktan alakamız yoktur. Bizim yılbaşımız peki bir muharremle başlar. Bu yıl bu yıl ee, başı bizim en karakteristik özelliklerimizdendir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye geldi. Yani hicretin peki 1427. yılına gireceğiz yarın akşam. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gelişinin 1427. seneyi devriyesi. Rasul i Ekrem S.A.V.'nin, Resul-i Ekrem S.A.V.'nin Mekke'den Medine'ye gelişindeki temel mantığı bir anlayabilsek, peki, bir e kavrayabilsek, bize yani ne yapmamız gerektiği noktasında yeter... Yeter, yeter. Yani o ne demektir o? Bırakacak Mekke'ye gidecek Medine'ye vs. Niçin gitti? Nasıl gitti? Neden çıkarıldı Mekke'den? Ha oradan sen doneleri al, ham maddeleri al, ondan sonra yapacağını yap. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldi. Neticede, neticede. Medine'ye i Münevver'de eğlenenler gördü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu sahabe-i kirama bu ne iştir dedi. Dediler ki ya Resulallah işte bunlar cahiliye döneminden kalma, cahiliye döneminden kalma bayram yapıyorlar. Öyle bir adetleri var dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala, Allahü Teala sizlere cahiliye döneminden kalan bayramların yerine Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ihsan etti. Bırakın vaat bu adetleri buyurdu. Yani Müslüman'ın diyelim yılda iki tane bayramı vardır bir de cuma günleri bayram günleridir. Bunun dışında bizim bir ocak bilmem ne yılbaşısı, bay bilmem şu bayram bu bayram vesaire vesaire bunların hepsine bir kırmızı kalem. Eğer Müslüman olma şahsiyetimizi muhafaza etmek istiyorsak, Bak din bir şahsiyettir, din bir şahsiyettir, din bir kimliktir, din bir kimliktir, din bir kimliktir. Ne demektir bu? Yani senin şahsiyetin, senin şahsiyetin dinle temsil edilir. Senin peki kimliğin peki İslamla temsil edilir. Nasıl gibi bir nüfus cüzdanı? Sen de var olduğun müddetçe kimliğin var ve seni her yere korlar. Ee, kimliğin yok, nufuz yok seni kovarlar. Din bir yerde işte aynı espire tabidir. Yani bir kimlikte bir şahsiyettir... Dinini yaşayan, dininin ortaya koyduklarını yerine getiren bir insanın binden bir İslam'ı e dikast ediyoruz. Bu, bunun şahsiyeti vardır. ...bunun kimliği vardır. Bu insan vardır. Ama bu kimliğin yaşaması, bu şahsiyetin yaşaması, İslamiyetin yaşanmasına bağlı. Din imbini İslam'ın yaşanmasına bağlı. Allah o noktada hepimize kamil iktidarlar nasip eylesin. Din bir gelenek değil. Din bir gelenek değil. Din bir örf adet değil. Acının hocanın tutkusu, bizim köyün eski adeti vesaire öyle değil. Öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Din havadaki oksijendir. Din gökten yağan yağmura benzer. Havada oksijen varsa hayat vardır. Ee, yağmur su var ise hayat vardır. Din aynen bu kaliteye tabi bir müessese ve korumdur. Varsa hayat var. Yoksa hayat yok. Din dolgu maddesi olarak gönderilmedi. Veya yırtılan bir arabanın lastiğine get olsun diye veya bokçanın yırtılan yerine yama olsun diye gönderilmedi. allah Teala dünyayı yaratmadan önce bizi dünyaya getirmeden önce bizim ihtiyacımız olan muhtaç olduğumuz her şeyi Allah Celle Celaluhu dayadı döşedi mi? yaptı. Sana sordu mu? Peki ne yaratayım peki? Veya seni nasıl yaratayım diye sana bir şey danıştı mı Allah Celle Celaluhu? Ya, ya. Dünyada 6,5-7 milyar insan var. Hepsine sor bu soruyu peki. Şu an kainatta yaratılmış olan her şeye ihtiyaç var mıydı? Yok muydu? <gülüyor> peki vardı. Kimse hayır ne gerek vardı? Demez. Güneşe ihtiyaç vardı? Vardı. Aya, yıldıza, toprağa, suya, havaya Vardı. Vardı. Vardı vardı. vardı. E, peki bu kadar şeye e, ihtiyacımız olduğunu bilin Allah. Peki yani e, din noktasında ki ihtiyacımızı Allahü Teala bilmekten aciz mi kaldı ki? Bu İslam eti peki bir bardak su kadar bir kaşık su kadar yemek kadar peki e, kıymeti haiz e, olmayacak veya ona değer vermeyeceğiz. Bunun mantığı yoktur. Bunun mantığı yoktur. Bunun mantığı yoktur. Allah eğer eğer öyle işte yani din gerek yoktur gibi bir kanaatimiz var ise o zaman Allahü Teala beceremedi bu işi. Allahü Teala bunu, bunu cahillik yaptı. Allah bizi zahmetli yük, yük yükledi falan demek gibi olur. Allahü Teala böyle iftira olmaz. Olmaz. Nefis var, nefis. Nefis var, nefis. Nefis var, nefis. Allah'la bizim aramızda en büyük engel ve barikat Nefsi emmaredir, nefsi emmaredir. Nefsi emmaredir. Bunun kafası, bu yılanın kafası ezilmediği müddetçe yok, yok. Bizim çok işimiz var. Her şey surette kalacak. Her şey surette kalacak. Bu hain, bu alçak, bu namussuz nefiste ki ahtapot gibi kollarıyla sağa sola saldırdığı müddetçe bizi şehvete ve nefse esir, bir ettiği müddetçe Arkadaş bize rahat ve huzur yaptır. Namazımız hakiki namaz olmayacaktır diyor Yom Rabbani. Ondan sonra orucumuz öyle, haccımız öyle. Ne yaparsan yap, hepsi böyle. İşte BTV gibi sadece dışarıda kalacak, içeriye bakan bir şey olmayacak görüyor. Onun için mücadele etmek lazım, uğraşmak lazım, didinmek lazım, yırtılmak lazım. Yani şalvar ıslanmayınca balık tutulmaz derler ya, din noktasında da aynısını uygulamak gerekiyor. <gülüyor> Şimdi bir Muharrem bizim yılbaşımız. Aşure günü geliyor. Aşure günü de peki dini din İslam'da çok muhterem, çok saygın günlerden bir tanesi. Elin gavurunun günlerine hürmet gösteririz. Bilmem efendim işte ne olur. E birkaç gün önceden şenlikler hazırlanır da İslamiyet'in peki güzel günleri gelir de eğer bir hareketlilik olmazsa böyle arkadaşlık olmaz. İslamiyet'e böyle vefakarlık efendim yani vefasızlık olmaz. Olmaz. Bunlar bizim hakkımızda muazzam nimetlerdir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ramazan-ı Şerif'ten sonra, ramazan Şerif'ten sonra en büyük oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur buyuruyor. Belki 5 vakit farz namazdan sonra, 5 vakit farz sonra en büyük ve en kıymetli namaz ee, gece namazıdır buyuruyor. Teheccüd namazıdır buyuruyor. Mahmut Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her türlü iyiliğin garantörü. Her türlü iyiliğin teminatıdır. Teminatıdır. Yani bu bazda bakıyoruz da böyle kendimize. Biz ne Allah Celle Celaluhu'yu gereği gibi tanıyabildik. Ne Muhammed Mustafa'yı gereği gibi tanıyabildik. Ne efendim Kur'an'ı ve sahabeyi gereği gibi tanıyabildik. Böyle, eksik, böyle işte eksik köstek öyle gidiyoruz. Allah itikadımızdan bizi mahrum eylemesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan değil sadece Muharrem gününde. Kaldı ki böyle bir günde hani bir oruçlu olmak, eğer aşirede oruç tutarsan 9-10 tut, 10 bir tut. Sadece 10. gün değil, çift gün tut yani. Çünkü Yahudiler vesaire onlar sadece 10. gün tutarlardı. İbadette Yahudi'ye benzemeyeceksin. Hiçbir şeyde Yahudi ve Hristiyan'a benzememe prensibi vardır. Onun için 9-10 tut veya 10-11 tut. Resul-i buyuruyor ki bu mübarek günden yanından sonra veya bir insan bir Allah rızası için bir gün oruç tutsa, Diyor ki bir yavru garga, yavru garga. Peki annesinden doğdu neyse yumurtasından çıktı başladı uçmaya. Bu hayvan diyor, bir bu hayvan diyor. Ölünceye kadar ihtiyarlayınca devamlı uçtuğunu kabul edin diyor. Ne kadar mesafe, ne kadar mesafe alırsa Allahu Teala o tek bir gün nafile oruç tutan kulunu cehennemden o mesafeyi uzaklaştırır veriyor. Bir gargada yani bayağı yaşayan bir hayvan. Ya, ya, çıkacak yumurtasından peki uçmaya başlayacak hayvan ihtiyarlayıp da küt ölüp düşeceği yere kadar ne kadar mesafe aldı Cenab-ı Celle Celal bir günlük nafile oruca ah cehennemden o kadar uzaklaşma e, uzaklaştırma nimeti ihsan ediyor Tabi burada burada burada kuvvetli itikat lazım. Kuvvetli iman lazım. E orada eğer bir eksikliğimiz yok ise biz bu işe balıklama atlarız. Onun için sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum oruç tutmaktan dolayı mesela Azdımar radıyallahu anh, Azdaişe validemiz, ve diğerleri bakıyoruz ki Ramazan bayramı bir gün, kurban bayramı dört gün, toplam beş gün. Peki yılda beş gün oruç tutmak kahrimen haramdır. Onun dışında su tutabildiğin kadar ve bütün ömürleri, bütün ömürleri Hazreti Ömer Radiyallahu Hazreti Ayişeh Validemiz birkaç tane daha sağ var hep oruçlu geçmiştir. Aziz Amir radıyallahu vücudu vücudun rengi siyahlaşmıştı. Aziz Ayşe validemizin vücudu yeşile dönmüştü. İbadetin insana vermiş olduğu güç ve kuvveti tasavvurda biz çok zorlanıyoruz biz. Anla ve lakin, anla ve lakin ruh nedenli güç ve kuvvet kazanırsa başarı ve muvaffakiyet de o denli oluyor. İbadet de bir ihtiyaçtır. Nam rabbani kudye sırı be ki. Biz bu dünyaya iftikar için geldik. Biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'a yalvarmak için geldik diyor. Peki onun için yalvarmada ibadetli olur buyuruyor. İbadet niye yapılır? Yakin elde etmek için. Niye kulluk yapıyoruz Allah Celle Celaluhu'ya? İnandığımız şeylere gözümüzle görüyor on onları. Kulağımızla peki duyuyoruz. Elimizle onları tutuyoruz ciddiyetinde. İnanmak için ibadetsiz kesin ikan, iman, inanç asla ve kat'a mümkün değildir. Onun için ibadet yapmaya mecburuz, mecburuz, mecburuz, mecburuz. Şairin dediği gibi Ayeti bağlamadan Sineleri dağılamadan Sular gibi çağlamadan Bu dağlarda Naşılmaz Bu dağlarda Naşılmaz Bu dağlarda Naşılmaz Yani terleyeceksin Zorlanacaksın vesaire Bu mübarek gün Tarihte çok olayların patlak vermesine sebep oldu. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la bir savaşı var. Neticede Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Celle Celaluhu beraberindekilerle Mısır'ı terk ettin. Çık oradan dedi. Yani Musa Aleyhisselam'ın firavunun hadisesini de çok iyi bilmek gerekiyor. Bak orada gene hicret yaşanıyor. Yani sen Müslümansan ki Müslüman elhamdülillah. Eğer imanı ve İslam'ı muhafaza etmek söz konusu oluyorsa onun için icabında bulunduğun ülkeyi bile terk edeceksin. Eğer gidebileceğin bir yer var ise bugün neredeyse yok. Mısır Aleyhisselam peki kendisine inananlarla birlikte peki Firavun'un zulmünden kurtulmak için Allah'ın emri üzerine Mısır'ı terk etti. Çünkü Firavun doğan bütün erkekleri öldürüyor, kadınları bırakıyor. Belki gelen bir erkek beni, beni tahtımdan eder diye doğan bütün erkekleri öldürüyor, kadınları sağ bırakıyordu. Musa Aleyhisselam bile efendim ne hikmetse Allah'u Teala muhafaza etti. Firavun'un sarayında, e, Firavun tarafından bakıldı edildi. Ama Allah'u Teala kendi düşmanını sarayında besledi büyütü sonra onun başına onu efendim Celle Aleyhisselam'a. Fakat Musa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a göz vicdansız. Allah'u Teala Musa Aleyhisselam'a yürü beraberindekilerle terk etmesin dedi. Musa Aleyhisselam çıktı fakat Öyle bir noktaya geldi ki önüne kızıl deniz çıktı. Sağ tarafı dağ, sol tarafı dağ. Yani kaçacak yer bulamadı. Arkata ben firavun geliyor, ön tarafta deniz. Şu an var ya, şu an var ya, şu an var ya biz aynen Musa Aleyhisselam konumundayız ona göre. Nasıl yani? Ne sağa gidebilecek bir halimiz var. Ne sola gidebilecek bir halimiz var. Arkaya gidemiyorsun geliyor Avrupa Amerika vesaire, önünde sanki böyle bir kızıl deniz var. Yani eğer o yarılırsa kurtulacağız. Yarılmazsa kurtulamayacağız gibi bir halimiz var. Musa Aleyhisselam korktu. Beraberindekiler korktu. Allah bize yetiştiler. Bizi öldürecekler Allah'ım. Ne olur Ya Rabbi tut vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celal elindeki asayı kaldır, vur dedinize. Musa Aleyhisselam deseydi ki yani bu sopayı kaldırıp da denize vurmanın kurtulmakla ne alakası var? Musa Aleyhisselam da gitmişti. Beraberindekiler de gitmişti. Ama düşünmedi. Emri Allah verdi. Bana emri gerekiyor dedi. Asayı vurduğu gibi deniz yarıldı Musa Aleyhisselam karşıya geçti Firavun da karşıya geçeceğim diye daldı Mevla denizi kapattı bana Allah nerededir diye sorma Allah nerede biliyor musun Musa Aleyhisselam'ın sopasıyla denizin arasında bu kadarını söyleriz öteye geçemiyoruz bu Allah böyle bir Allah'tır yani en umutsuz kaldığımız bir anda artık helakle, yoklukla karşı karşıya kaldığımız anda, anda bile umutsuzluğun manası yoktur. Allah o arada neler yapacak neler ama, ama bir şartla Musa aleyhisselam gibi bizler teslimiyet var ise, kulluk var ise burası mühimdir, burası mühimdir, burası mühimdir. Eğer sen yaptığın günahlara pişman oluyorsan, pişman oluyorsan, pişman oluyorsan umutsuz olma, umutsuz olma. Eğer günahımıza tövbe edebiliyorsak umutsuz olma, umutsuz olma diyor 7 Bağdadi Kudüs'e sırrı bu. O denizin yarılması bak aşure gününde oldu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı aşure günde paslak verdi. İbrahim Aleyhisselam peki ateşe atıldı. Yakılacaktı vesaire. Cenab-ı Hak Celle İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden kurtardı. Aşure gününde oldu bu iş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> torun adı Hüseyin'in şehadeti Kerbela vakası ve olayı bugün de oldu. Yani ne olaylar oldu tarihte ne olaylar ne olaylar. Onun için yani bugünün özel bir anlamı olduğundan dolayı özel bir anlamı olduğundan dolayı bu e, buna bir değer ve kıymet vermek gerekiyor. Müstesna günlerde, özel günlerde yapılan ibadatu taatın faydası çok olduğu gibi, peki o günlerde işlenen günahların da ağırlığı daha fazla oluyor. Ha burada bir günah işlersin, bir türlü muamele görür. E, o günah gitmek edemediğini de yap. yüz bin Kaplıyor Burada bir iyilik yaparsın, bir sevap alırsın. Orada yapıyorsun, yüz bin sevap alıyorsun. Yani, e, mübarek günlerin, mübarek mekanların da kendisine özel, özel, özel işlem yapıldığı söz konusu. Şimdi, Dedik ki bizim bu Hristiyanların pek bayramlarıyla bir alakamız yoktur, yılbaşısıyla alakası yoktur. Bizim bayramımız bildiğimiz gibi e, yıl başımız efendim bir Muharremdir, bir Muharremdir. Şimdi bu e, Müslüman olmayanların izinden gitme meselesi, bu da başlı başına bir konu bu ancak yani bunu böyle bir derste vesaire işlemenin de imkanı yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben farklıyım diyor. Efendimiz ben farklıyım diyor. Farklıyım diyor, farklıyım. <gülüyor> Yahudi, Yahudiliğinden taviz vermiyor. Hristiyan Hristiyan taviz vermiyor yaşantısında. Peki Müslüman da sahip olmuş olduğu dini yaşantıda tavizkar olmamalı. Bugün efendim yani biz zaruret ortamıyla karşı karşıyayız. Oradan bile işte biraz sanki bir nefes alabiliyoruz gibi. Yoksa, yoksa iğneden ipliğe imanın ve İslam'ın anlattığı şekilde olmaya mecburuz. Temelde bu iş böyledir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir yüzük getirdiler. Ya Resulullah şu yüzüğü kullanmak istiyoruz. Ne dersiniz der. Olmaz dedi ya Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani altın yüzük gösterdi. Olmaz dedi. Altın yüzük erkeğe haramdır buyurdu. Peki yani altın erkeğe haramdır. Kadına helaldir. E, peki gümüş yüzük ya Resulullah olurdu Peygamberimiz sallallahu söylediler Sonra dediler ki ya Resulullah bu gümüş yüzüğün üzerine bir tane akik taşı koysak nasıl olur? Akik taşı koysak nasıl olur? Resul-i ki olur. Peki koydular. Dediler ki ondan sonra ya Resulallah akik taşının üzerine üç tane nokta koyalım da o taş biraz böyle cili bicili olsun ne buyurursunuz? Resul-i sağ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki olmaz dedi. Akik taşının üzerine üç tane nokta koymak suretiyle cili bicili olmasına izin vermedi. ''Neden ya Resulallah?'' dedi. resul Ekrem buyurdu ki ''Müslüman olmayanların adetinde, Yahudi ve Hristiyan adetinde... Hakik taşının üzerine nokta koymak vardır dedi. Biz farklıyız vurdu Senin peygamberin efendim bir yüzük kaşının bile üzerine üç nokta koymaya izin vermedi. Vermedi. Bu, bu, bu, bu, bu namussuz heriflere bu hezele-i la yufleonun adamlara benzeme söz konusu olmasın diye. Bugün ise toplum bugün ise şu sokaklar ve caddeler Tamamen batı ve Avrupa kriterlerine göre dayanıp döşeniyor. Hangi İslam? Ne İslamı? Hangi Müslümanlık? <gülüyor> Sahabe-i Kiram radıyallahu teala buyurdu ki, Ya Resulallah, bak dediler bu işte şeyler dediler, Müslüman olmayanlar ağaç silahlarına ağaçların dallarına asıyorlar yere sarkan nasıl asıyorlar. Bizde asallar mı dediler ya Resulallah? Resulü Ekrem dedi ki hayır dedi. Onlar dedi silahlarını dedi. Ağaçların dallarına asarlar dedi. Biz Müslümanız dedi. Siz silahlarınızı ve kılıçlarınızı silah çatmak var ya de. Silahların dipçiklerini yere dayıyorsunuz böyle. Üç tane beş tane silah böyle. Üçgen yapıyorsunuz böyle. Biz de silahlarımızı bu şekilde dinlendiririz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bir silahı dinlendirmekte Yahudi ve Hristiyan'a benzemeye Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedi. İzin vermedi. Bunlar mini mini misaller diyeyim size. Tamam mı? Oradan öteye git gidebileceğin kadar. Bugün İngiltere'ye gittiğiniz zaman bütün arabalar, bütün arabaların direksiyonları nerede? Sağda değil mi? Solda direksiyon göremezsiniz İngiltere'de. Çünkü hatta mercedesler mesela, adam diyor ki Mercedes'e almana, bana mercedes yap fakat direksiyon sağda olacak diyor. Solda istemiyorum ben diyor. Bak, bak yani kendince akıllı adam budur. Niye? Adam kendi kimliğini oluşturmakta arabanın aksesuarına varıncaya kadar İngiliz aksesuar istiyor günden bu yana taletten bu yana bu iş böyle geldi yine böyle gidecek e bütün dünya varlığını devam ettirmek için o onun dinamikleri neyse peki imanın işte artık yani gereği neyse bunu yapar da ben müslümanım ne oluyor peki ne oluyor peki ne oluyor peki Bak Şafii fukasında Şafii fukuhasından bir adam var, büyük adam. Gerçi fetvası kabul edilmiyor ama biz işin işte ibret tarafındayız. Diyor ki bir insan diyor, bir insan diyor sakalını kesecek olsa, tamam mı? Sakalını kesecek olsa idam edilmesi lazım diyor. Allah Allah yani dediğin gibi ha, yani bu fetva değil bu. Ama adam Resul-i Ekrem sünnetine o kadar ağırlık veriyor ki o kadar ağırlık veriyor ki ya bu sakal, sakalın içinde diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var diyor. Bu kesilirse ben bunu kesen de idamına bir fetva veririm ben diyor. Eee öbürler diyorlar ki kol kesilmiş gibi işlem görür diyorlar. Yani ne yapacak bu adam? Diyet verecek vesaire falan filan. İşin içinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Bir insan bir insanın sakalının telini sövse bu insan dinsizdir bu insan. Bu insan nikaha diye düşmüştür. Bu insanın canasızlık kılınmaz. Efendim yani ee, şeyi de ölüsü de Müslüman kabristan definilmez. Niye? Peygamberimiz Ali Sattı ve selamdan geldiği kesin kes sabit olan bir sünnete seven insan Muhammed Mustafa'ya söylemiş deniyor ecdat zamanında iki kişi dövüşse birisi öbürüne efendim yani sakalından şöyle biraz koparsa fakirse on akçe ki bugün iki yüz milyon yapar belki veya bilemedin 150 milyon yapar zenginse yirmi akçe ceza verecek derlerdi niye? Resul-i Ekrem sünnetine hakaretten dolayı niye? karşı tarafın kimliğini ve şahsiyetini zedelediğinden dolayı Bugün mesela iki dövüşse, birisi öbürünün anasına söylese, babasına söylese, haydi kan gövdeyi götürüyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah Allah. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ne küfürler oluyor da gökümüz çıkmıyor. Ben de Müslümanım ha, Nasıl Müslüman peki? Anam beni sanki halkalı çöplüğünde doğurdu. Sanki umganiye çöplüğünde doğurdu. Dava adamı hesap görendir, bilet kesendir. Mecif Fazıl Kısakür'e rahmetli diyor ki, ya bir istiklal cebesi var Taksim'de. cebesi cebbesi işte en kalabalık caddelerden bir tanesi de orasıdır. Belki en kalabalık orasıdır. Orada bir insan giderken arkadan birisi bağırsa, ulan eşe ol diye. Herkes beni geri bakıyor veriyor. Niye? Ha bu hakaret bana mı diye değil mi peki? Eee Allah'ıma, peygamberime, dinime, imanıma, namusuma, başörtüme, mukaddes değerlerime bu kadar sövülür de bir Müslüman peki ulan bana mı diyemiyorsa demek ki orada iş bitmiştir. Allah böyle akıbetlere maruz kalmaktan mazlum Müslümanları masunu mahfuz eylesin. Şimdi acdıma radyolan buyuruyor ki <gülüyor> e, eğer siz inandığınız gibi yaşamazsanız, Yaşadığınız gibi inanırsınız buyuruyor. Burada çok muazzam bir psikolojik olay var. Bugün modern psikoloji de bunu kabul eder ki, yani zaten işte bundan ibarettir. İnandığın gibi yaşamıyorsan, e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve gibi inanıyordun. Ha öyle eğer, yaşarsan bir problem yok, ne no problem. Ama yok, inandığını iddia ediyorsun, yaşantıya geldik mi İngiliz gibi, Alman gibi ondan sonra, bir örnek vereyim sana mesela. Ben sana diyelim ki şu işi sen yaptım. Sen dersin gün yapıyorsun. Şu hareket İncil'den kaynaklanıyor. Bunun İslam'la bir alakası yok. <gülüyor> tamam mı? Veya diyorum sana kardeş işler nasıl bomba gibi abi diyorsun. Şu hareket İncil'den kaynaklanıyor. Bunun Kur'an'la alakası yok. Ama medya tamam mı? Görsel olarak bunları gö gösteriyor. Avrupa'nın kullandığı adetleri gözle göre göre göre göre göre göre sen de bir an geliyor onu takip ediyorsun. İşte bir milletin kanı ve canı böyle değiştiriliyor. İnandığın gibi yaşamazsan, inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanacaksın. Nasıl yaşıyorsun? İngiliz gibi, Fransız gibi. İleride itikadın da aynen o istikamette olacaktır. dokuzun ismi Kazas mıydı? Manken. Yunanlı ilk evlendi hani. Kıza dediler ki ya sen ne yapıyorsun sen ya? Sen Müslümansın sen ya. Yani. Sen bir Yunanlı niye evleniyorsun vesaire? Ya Müslümanıyım ben diyor. Bana şimdi de kimse Müslümanı anlatmadı ki bilmiyorum ki bir düğümü ve vesaire. İşte arabanın vitesi boşlandıktan sonra olacak olan akıbet bu. İnsanlar da peki Allah'tan mahrum bırakılıyor. Muhammed Mustafa'dan Kur'an'dan sonuç ver kurtul. Ne istiyorsun benim istiyorsun al götür al götür al götür der gibi. Yani şu an var ya, şu an var ya, değil sad bir istikrar savaşı, yani 100 tane İstiklal savaşına girmiş gibi bir halimiz vardır. Ama şu memleketin sırtı sıcak ve yerine yere getirilemedi. İngiltere peki ee, büyüklerinden. İngiltere Parlamentosu'nun büyüklerinden Lord Gurzon diyor ki Çanakkale'de bir sırasında bu Türkleri diyor Türkleri Kur'an'dan ayırmadığımız müddetçe bunları yenmenin imkanı yoktur diyor. George Hamilton Çanakkale'de Çanakkale'de Çanakkale'de adam diyor ki bir günde bir günde Türklerin cephelerine 18 tane şaraplar attık diyor. Toplarımızı attık diyor. Ya bu adamlar ölmüyor diyor. Tanrım diyor ya. Ya sen bir şey söyle diyor. Bu milletin belli nasıl kıracağız diyor vesaire metre karaya altı bin tane mermi düşüyor altı bin tane şu kadar bir yere altı bin tane mermi düşüyor Osmanlı askerini durdurmak için Türk askerini durdurmak için bakıldı ki bu milletin peki savaşla savaşla bize gelmesi mümkün değil ondan sonra işte bu türlü dayatmalarla milletin millet yapan temel karakterlerini bozmak suretiyle şimdi seni de de baskete gönderiyorlar Haye yaşantı var ya, yaşantı itikadı değiştiriyor. Yaşantı itikad değiştiriyor. Dünyada devrimler yapıldığı zaman devrimi yapan gün yukarıdan aşağı iniyor. Ne diyor? Bundan sonra böyle giyineceksiniz diyor. Bundan sonra böyle oturup kalkacaksınız diyor. Bundan sonra şu olacak bu olacak vesaire vesaire. Televizyon modern Avrupa'yı aileyi oluşturmak için efendim yani mesai harcıyor. Yapılanları peki altta da yazdığımız takdirde karşımıza bu çıkıyor. Karşımıza bu çıkıyor. Karşımıza bu çıkıyor. Yoksa biz bitiyor muyuz? Yoksa biz dondurma gibi eriyor muyuz? Allah muhafaza. Onun için elin gavuruna benzeme noktasında Müslüman son derece son derece uyanık olmalı. Uyanık olmalı. Kimse de uyumuyor bu noktada. Yani bu bu, bu diyelim, yani bu bu, bu acınacak bir taraf. Bu kanayan bir yara. Öbür taraftan yani yediklerimiz, işliklerimizin çoğunun dinle, imanla, İslam'la maalesef alakası kalmadı. Alakası kalmadı. Alakası kalmadı. Amerikalı doktor var George efendim Joseph Goldziher diye son yazmış olduğum makalede diyor ki milletlerin diyor beslenme ve gıda efendim, kültürlerini Allah bullak etmemiz lazımdır diyor. Eğer bu milletleri çürütmek ve öldürmek istiyorsak diyor. İçme suvarına diyor, ilaç adıyla diyor bir takım diyor. Kimyasal madde karıştıracağız diyor. Yemeklerinin diyor, terkibini diyor, değiştireceğiz vesaire falan filan. Geçenlerde Coca-Cola'dan bahsediyordum da Hindistan'da yapılan efenin bir araştırmada bir laboratuvar deneyinde Coca-Cola'nın bırakılan bir kuzu dişi bir atıda eriyor. Doktor vardı orada Mersin bu büyük şey belediyesinde doktor bir arkadaş var. Dedi ki hoca dedi ben dağısını sana söyleyeyim dedi. Metal bir milyon lira. Bir milyon lira metal veya 500 bin lira. Atın bir hafta sonra parayı dahi eritiyor diyor. Amerika Afganistan'ı işgal ediyor ve millete Coca-Cola iş mi getiriyor. Irak'ı işgal ediyor. Coca-Cola iş mi getiriyor. Amerika coca ne yapacağını bizden çok daha iyi biliyor. Tamam mı? Artık vücudun kimyasında nasıl bir değişim yapıyorsa kişinin peki belleğinde nemen bir tahribat yapıyorsa elin gavuru bunu içeceksin lan diyor peki. Bende ise bu zevk ve neşe simgesi ve sembol olarak dayatılıyor. Neler gidiyor neler. Neler gidiyor neler. Neler gidiyor neler. neler, gidiyor neler. İngiltere'de asil zadeler diye bir soy vardır. Hani İngiltere Ede efendim yani bu işte sınıf sınıf yani insanlar. Bir de asil zade sınıfı vardır orada. Yani safkan İngilizler vesaire. Diyelim ki bunlar bin aile söz gelimi. Bin aile bunların kendilerine özel adetleri vardır. Gelenekleri görmekleri vardır. Bir efendim asil zade İngiliz, bir asil zade İngiliz, bir asil zade, zade İngiliz eğer kendilerine o asızade sınıfına da sülalesine mensup olan gelenek ve göreneklerden bir tanesini terk etse adamı asızadelerin kovuyorlar. Yani şu an işte İngiltere'nin diyen derin devletini bu asızadeler oluşturuyor. Saf İngilizler bunlar yani. İçi var, içi var, iç var haber.